Allah Teala şöyle buyurmakta. Ahzab suresinde "Velzîne <gülüyor> yu'dhûn el mü'minîn vel mü'minât Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları şeylerden ötürü haksız yere zulmedenler, onlara eziyet verenler var ya onlar ne yapmışlardır? Fakade ihtemelu buhtanan. Onlar bir buhtan ve ismen mubina, apaçık bir buhtan ve apaçık bir günah işlemişlerdir. Yani müminlere eziyet, sıkıntı verme hususunda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Sumanların da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 meşru olan bu ama onu kınamak, ona ağır sözler söylemek, kötü sözle söylemek doğru bir şey değil. Buradaki İmam Nevevi rahime ola bizlere bir hadis ikre diyor, naklediyor. Daha önceki baplarda geçmişti bu. Ebubekir radıyallahu anh'ın sahabelerden bazılarıyla olan bir husus vardı. Allah Resulü Aleyhissalatu Ebubekir radıyallahu diyor ki şayet diyor. Onları yani o miskinleri, o zavallıları zayıf olanları Mekke'de kolu kanadı olmayan, gücü olmayan <gülüyor> insanları şayet diyor Aleyhisselatü Vesselam ''Agdab tahum'' şayet onları öfkelendirdiysen sen öfkelendirdiysen, onları kızdırdıysen söylediğim bu sözlerle ''Faka lakad agdab terabbek'' Rabbine ne yapmış olursun? Gazap ettirmiş olursun. Rabbini gazap ettirmiş olursun. Yani düşünebiliyor musunuz? Zayıf, miskin, zavallı insanları gazap ettirmek, öfkelendirmek, kulun başına neler getiriyor? Rabbin gazap etmesini getiriyor. Rabbin gazap etmesini getiriyor. Onun için dikkatli olmak lazım. hususta dikkatli olmak lazım. Bu bap'taki İmam-ı Erihimehu Allah zikrettiği hadis, ilk hadis Cundub İbn Abdullah radıyallahu anh, "Kala, kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem" diyor ki "Men salla salat'es subhi fehu fi zimmetillah." Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın neyinde olur o? Zimmetinde olur. Allah Teala'nın korumasında olur. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ zimmeti Bir şey. allah Teala sizi zimmetine koyduğu, korumasını aldığı bir şeyde ne yapmasın? Takip etmesin, sizi aramasın. Yani orada olun, orada kayıp olmayın. Orada bulunun. فَاِنَّهُ مَنْ men مِنْ زِمَّتِهِ Bir şeyin. allah Teala kimi ararsa orada, sabah namazında, ve orada takip eder de bulamazsa, diyor ki Aleyhisselam. Allah Teala onun ne var idrikhu onu yakalar. Summe yakbuhu ala vecihi fi nar jahannam. Sonra da onu ne yapar? cehennem ateşine atar. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa entestagfiruke ve nestaînuhu billahi min ve min a'malina. Men Allahu fala fala Ve la ve abduhu arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya Nevavi rahimehullah'ın Riyadus Salihin adlı hadis hadis kitabını şerh etmeye, okumaya devam ediyoruz.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 Onların gizledikleri, onların sakladıkları ise nedir? Allah'a kalmıştır. Yani bu Peygamber aleyhissalatü vesselam için daha geçerli. Hani daha önce hadisler geçmişti ya. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اِلَيَّ Sizler ilişkilerinizde, muamelelerinizde ne yapıyorsunuz? Anlaşmazlığa düşüyorsunuz ve anlaşmaya düşmüş olduğunuz anlaşmazlıkları bana getiriyorsunuz diyor Vale aile bazı kum, en yakuna elhane bi hücceti min Sizlerden kiminiz diğerlerine o, nazaran, diğerlerine göre hüccetini, haklılığını, delillerini, burhanını anlatmada daha güzel konuşmakta. Diyor ki Allahü Teala Aleyhisselatü Vesselam, "Fakziye ma ve ben de duyduğuma binaen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 Hak etmediği halde. Çünkü ben dinlediğimle ne yaparım diyor aleyhissalatü Hüküm veririm. Fe innemâ iqtata alahu cemraten minen nâr. Aslında o diyor kardeşinin malını almamaktadır. Ona verilen cemratun minen nar, Ateşten bir kor. Ateşten bir parçadır diyor. Fel yestekil ev liyestekfir. <gülüyor> İster bu diyor hak ettiği, kardeşinden aldığı şey. Küçük bir şey olsun.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 hüküm vereceğiz. Allah Teala buyuruyor ki Tevbe suresinde "Fe'ntebu ve akamussalata ve atuuzzekate fehallu sebelem" diyor ki Allah'a tövbe eder, namazı ikame eder, on üçler bu atavuzzekate zekatı verirlerse fehallu sebelem onların ne yapın yolunu açın, yolunu bırakın gitsinler. Artık onlarla ne yapmayın, savaş etmeyin. Velev ki onlar Allah'tan korktukları için değil de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 Az sonra gelecek Usame ibn Zeyd radıyallahu anhuma'nın başından geçen olay. Düşmanıyla savaşırken, düşmanıyla kılıç sallarken, düşmanına karşı, yani onu tam öldürecekken düşmanının kelime-i tehdit getirdiğini duyuyor Usame abi. Ki bu adam öyle bir adam ki ashabtan da falancayı, falancayı falancayı falancayı öldürmüş yani. Öyle diyor Usame. Yani sabıkası da var. Sabıkası da var.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 Kalbini mi yardım diyor? Açıp baktın yani? Neye binaen bunu bu hükme varabilirsin ki sen? Diye Aleyhisselatü Vesselam Üsame'yi azarlıyor ve Üsame radıyallahu anh ne diyor? O gün diyor ne yapmak olmak istemezdim? O günden sonra keşke bu olayı yaşamak istemezdim. Bu olayı Müslüman olarak yaşamak istemezdim diyor. Az sonra rivayetler gelecek. İlk hadis İbnul Mardiyi sallallahu aleyhi ve sallam'a anı RASULULLAHİ SALLALLAHI VE SALLAM'a, "Umr ete, anu qatil alnasa, hatta yeshedu, anla ilaha illallah. Ve anu Muhammedan, RASULULLAH. İnsanlarla, "La ilaha illallah ve Muhammedun, RASULULLAH. deyinceye dek, insanlara bunu dedirtinceye dek, onlarla savaşmakla emir oldum diyor ne. Ne zaman, Mekke'de tevhidi insanlara öğretti.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 davetlilerden bir adamla karşı karşıya gelip savaştık. فضرب احدى يدي بالسيف ve Bu adam da benim sağ koluma vurdu kılıcıyla vursa sağ koluma kılıcıyla vursa ve kesse, kolumu koparsa. ثم لازمني بشجره. Sonra diyor benden kaçıp bir ağaca Saklansa. Ağacın üstüne, ağacın arkasına saklansa. Fekale eslemtü lillah. Ve dese ki Allah'a teslim oldum. Yani Müslüman oldum. iman ediyorum dese. Eaktuluhu ya Rasulallah, Sahabe soruyor şimdi. Onu öldüreyim mi? Kolumu kesmiş. Tamam mı? Ve kafirler topluluğunda bana, bana ve Müslümanlara karşı savaşıyor. Sonra benim kolumu kestikten sonra kaçıyor, korkuyor. Ağaca saklanıyor. Ağacın arkasına saklanıyor. Bu durumda onu öldüreyim mi? Ya Allah'ın Resulü. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. E, diyor ki sahabe. اَقْتُلُهُ Rasulallah, Baden اللّٰهُ Bu sözü söyledikten sonra öldüreyim mi onu? فَقَالَ لَا تَقْتُلْهُ Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Hayır. Onu öldürme. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهُ قَتَعَ اِحْدَى يَدَيَّ ثُم İyi de ey Allah'ın Resulü. Bu adam benim kolumu kopardı. Kolumu kesti. Ondan sonra bu kelimeyi söyledi. Yani Müslüman olduğunu söyledi. قال لا تقتله diyor ki Aleyhisselatü tekrardan hayır. Onu öldürme. فَاِنْ قَتَلْتَهُ Şayet onu öldürürsen onu öldürürsen فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُولَهُ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 bimenzileti kabla en يقول كلمته التي قال sen de bu sözü, bu söz, o de onu öldürdüğün zaman onun o sözü söylemeden önceki konumunda olursun yani yani hayır yani İmam-ı Neve burada da açıklıyor yani senin kanın ne olur? kısastan dolayı heder olur. Öldürürsen onu böyle olur.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 Kimler var? Asker olarak Ebubekir var. Ömer var. Sahabenin önde gelenleri var. Böyle bir sahabe Usame. Diyor ki radıyallahu an. "Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila'l huraqati min Cuhayna." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuhayna'dan bir kabile üzerine bizi ne yaptı? Gönderdi, görevlendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Mekke'de davet etti yıllarca. Ondan sonra tevhide davet etti, insanlara tevhidi öğretti, Allah'ın hakkını ısrarla insanlara beyan etti. Bu süreden sonra artık ordularını göndermeye başladı. فَسَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ Diyor ki, Usame, sabahın köründe onların üzerine çöktük. عَلَى böyle Tam nehirlerinin, sularının olduğu, kuyularının olduğu yere geldik. Ve lahiqtu ve raculun min el ansari raculan minhum diyor ki Usame ben ve ensardan bir kardeşim sahabeden ensardan birisi diyor onlardan birisinin peşine düştük bir adamın peşine düştük. Felemma Tam diyor üzerine çökeceğiz kuşattık işini bitireceğiz. Qa la ilahe illallah. Dedi ki la ilahe illallah. Allah'a iman etti. N beyan etti.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 Ne yapacaksın? Allah için onu terk edeceksin. Allah için onu bırakacaksın. Ve ona Müslüman muamelesi yapacaksın. فَكَفَّ anhul <gülüyor> الْاَنْصَارِيُّ Usame'nin yanındaki ensari, sahabeden, ensardan olan zat, hemen bırakıyor kılıcına Çünkü La İlahe İllallah'ı duydu. وَتَعَنْتُهُ بِرَمْح۪ي hatta قَتَلْتُهُ Diyor ki, ama ben diyor ne yaptım? Hançerimle onu, okumla onu ne yaptım? öldüm yani onu öldürdüm. Felamma <gülüyor> qadimna al-medine balag zalika an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye geldik. Ordu görevini bitirdi. Benim diyor bu yaptığımı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yaptı sahabe? Aktardı. Ona ulaştı. Bakın ne Nebi Aleyhisselam ne diyor? Faqala li ya Usame aqataltahu ba'da an qala la ilahe illa Ey Üsame, sen onu la ilahe illallah demesine rağmen bunu dedikten sonra öldürdün mü? Kultu ya Rasulallah. Şimdi Üsame de cevap veriyor. ma kana muta'vviden. Ama diyor o korkmuştu. Kendini korumak için bunu söyledi. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm fe kâle e kâteltahu ba'de la ilahe illallah. Yine tekrarlıyor.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 Manası bilinerek söylendiğinde, gereği yapılarak söylendiğinde, insanı ne yapıyor? Düşmanının elinden dahi alıp çıkarıp kurtarabiliyor. Demek ki içerideği mana çok büyük bir mana. Allah'ın birlenmesi. Allah'ın hakkıyla takdir edilmesi. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Usame bunu tekrarlaya durdu, tekrarladı, tekrarladı. Hatta tu. Ne diyor Hüsam'a? Öyle temenni ettim ki ennî lem ekun eslemtü kable zâlikel yevm. Ben bu olay olmadan önce Müslüman olmamış olmayı temenni ettim. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağır sözlerini duyduğu, duyduğu için Hüsam'a ne yapıyor radıyallahu anh? Pişman oluyor. Muttefakun aleyhi. Bir rivayette de Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah ve kateltahû La ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün onu? Kultu ya Resulallah innemâ kâle hâ min silah. Sahabe diyor ki ama o silahımdan, kılıcımdan, okumdan korktuğu için bunu söyledi. Kâle aleyhissalâtu vesselâm cevap veriyor. Efelâ şakakte an kalbihi, hattâ ta'leme em emlâ. Sen onun kalbini açıp, kalbini yarıp, bunu silah korkusuyla mı söyledi yoksa silah korkusuyla söylemedi diye baktın mı? Ya yani bu mümkün mü? Değil. Fe <feyle> ma zaal yukerrirha hatta temenniitu enni eslamtu yawma Öyle tekrarladı ki bunu. Öyle tekrarladı ki ben o gün Müslüman olmayı temenni ederdim. Diye. Yani bu olayı yaşamamış olmayı temenni ederdim. Evet, bu hadis tüm açıklığıyla abi bize zaten olayı anlatıyor. Zahir etmemiz Ennebi Aleyhisselatü Vesselam Ayşar Radiyallahu Anh'a ile birlikte et geliyor. Et gönderiliyor. Ayşar Radiyallahu Anh'a bir hassasiyet göstermeye çalışıyor. Orada. Diyor ki bunlar yeni Müslüman, Müslüman olmuş eski müşrik mahallelerinden, kabilelerinden gelmekte. Besmele çekmişler midir, çekmemişler, mi, çekmemişler midir diye bir hassasiyet gösteriyor Ayşe Radiyallahu anha. Ne diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sen Besmele'ni çek ve ye. Bismillah de ve ye.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 damlarsa. Bu hassasiyet, peygamber kendisinde ve ashabında yoktu. Senin bu hassasiyeti göstermen, senin bu dinde aşırı gitmenin bir alameti. Camiye gidiyor, namaz kılacak. Diyor, i̇mamın itikadını biliyor musunuz? Ya Kardeşim, allah Teala senin o kıldığın imamın itikadını araştırmakla seni sorumluluk tutmadı, kılmadı. Yani ne zaman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 Diyor ki Cundup, Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik kavimlere, müşrik bir topluluğa bir ordu gönderdi. Ve o iltegav. İki ordu ne yaptı? Karşılaştı. Müslümanlar, muvahhidler ve müşrikler. Fekâne raculun minel müşrikin. İzâ şâ'e en yakşıda ilâ raculun minel muslimin, kasada lehu fe qatehlehû.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 yani bu halleri yapmasına rağmen bu müşri ne yaptı? Öldürdü. Ama nasıl öldürdü? O halinde değil. La ilahe illallah dedikten sonra öldürdü. Diliyle la ilahe illallah dedi. el beşiru ila Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fese'elehu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve gelip sordu birisi. Dedi ki, böyle böyle şeyler oldu ey Allah'ın Hatta Hatta akbarahu haberel racül <gülüyor> sana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Usame'nin bu adama ne yaptığını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feda'ahu fese'elehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Usame'yi çağırarak ona sordu. Dedi ki lime kateltahu lime kateltahu. Onun için öldürdü. Fekale ya Resulallah. Şimdi Usame radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bu adam ev fil muslimin ne yaptı? Müslümanlara müslümanlara Acı verdi, Müslümanlara eziyet verdi. Müslümanların canına kıydı. Vakatale fulanan ve fulanan ve semma lehu Diyor ki, ve "Falancayı ve falancayı da öldürdü." İsimlerini sayıyor Usame radıyallahu anh. Peygambere Aleyhissalatu Vesselam'a o adamın Müslümanlardan katlettiği kişileri de söylüyor. Enni tu aleyhi diyor. Ben de onu görünce bu şekilde, Müslümanlardan birçok kimsenin kanını akıttığında görünce ona doğru ne yaptım? Hamlede bulundum. Onun üzerine uçtum. Fe lemmâ ra'asseyfe kâle la ilahe illallah diyor. Kılıcı görünce ne yaptı? La ilahe illallah dedi. Kâle <Gülüyor> Resûlullah <monday> sallallahu aleyhi ve sellem aqateltahu. e sen ne yaptın? Ö onu öldürdün mü? Naam diyor ki evet.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 kelimeleri niye? Çünkü kelimenin manasını biliyorlar. Bu, bu kelimeyi söylemek demek Allah'la birlikte ibadet ettikleri latı, menatı, uzayı salih kimselerini ne yapmak demek? İnkar etmek demek. قال وكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه? Fezaala la yazidu ala an yaqul yani Usam diyor ki Allah ey Allah'ım benim için tövbe et Allah'a. Allah beni ne yapsın? Bağışlasın, affetsin. Peygamber Aleyhisselam da sürekli bu kelimeyi, bu cümleyi tekrarlıyor. Kıyamet gününde "La ilah illallah" kelimesi senin karşısına geldiğinde ne yapacaksın? Hava hüsmelim. Evet, bu konudaki son hadisimiz. Abdullah bin Ütebe İbn, ibn Mes'ud قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه Diyor ki Ömer Radıyallahu anhu sen kanu yakodun bil vahi fi ahd en fi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Aleyhisselam döneminde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Sellem zamanında insanlar ne yaparlardı? Vahi ile Allah katından gelen vahi ile olunurlardı. Gizledikleri, sakladıkları nifak ne yapılırdı? Ortaya çıkardı. Onlar. Onun için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 وَإِنَّمَا نَأْخُذُهُمُ الْآَنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ Biz onları bugün neyle hükmediyoruz? Bize zahir olan amelleriyle. وَمَنْ اَظْهَرَ hayran Kim bize hayır gösterirse, Müslüman olduğunu gösterirse, İslam'ın kurallarına uyduğunu gösterirse, اَمَنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ Ona güveniriz, onun sözüne inanırız ve yanımızda kılarız. وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَر۪يْرَتِهِ şey, Onun içinde sakladığı, içinde gizlediği şeyler bizi ilgilendirmez. Yani adam evini, kapısını kapattıktan sonra da artık ne yapamazsın? Onu takip edemezsin. İçeride ne yapıyor? Ne ediyor? O adam evinde namaz kılıyor mu? Ben bunu biliyorum. Bu adam dışarıda bizim için namaz kılıyor ama içeride namaz bile kılmıyor gibi tahminlerde ne yapamazsın? Sana gözüken zahirle hükmedersin. Allahu hisibuhu fi sirrihi. Allah diyor onun o gizlediği şeylere karşılık onun hesabını verecektir. Ve men azhara lana su'an kim de diyor bize? Kötü iz, lük izhar ederse lem n'amanehu ve lem hu. Biz ona ne yapmayız? Güvenmeyiz ve onu tasdik etmeyiz.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 Ümit var olma konusu. İki önemli konu. Bir kuşun iki kanadı misali. Hiçbirinin diğerine ağır basmaması gereken, aynı terazinin iki eşit kefesi gibi, aynı hizada durması gereken bulunması gereken bir konu. İlmehlinin dediği gibi, bir taraf diğerine ağır gelirse ne doğuyor? Maraz doğuyor. Ya haricilik ortaya çıkıyor, ya da mürciyelik ortaya çıkıyor.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 Niye? O da raca tarafını Allah'a ümit bağlamış. Ama ameli terk etmiş. Ama Allah'ın azabına götürecek olan şeyleri işlemiş. Bu ikisi ayrı hastalıklar. Allah, bu iki konuya önümüzdeki baplarda değineceğiz. Allah nasip ederiz İmam-ı konulara. Bu hafta bununla yetinelim. Subhanakallahumma ve hamdik. la ilahe illa ve